Hicri 676 yılında vefat etmiş bir alim. Hicri 676 yaklaşık olarak 800 yıl önce vefat etmiş bir alim. Bizlerin eli arasına koymuş olduğu bu kitap sayesinde salih amelleri devam eden adını andığımızda Rahimahullah dediğimiz Allah'ın rahmet eylesin dediğimiz bir alim. Bugünkü bahsimiz Bab busthibab al'uzlae inda fesad innas ve insanların ve zamanın kötüleşmesinden dolayı özlet ne demek özlet uzağa çıkmak kaçmak insanlardan uzakta yaşamak toplumun içine karışmamak ve al min fitnetin fi'd-din yahut dini adına korku hissettiği anda dinini yaşayamıyor. Yaşıyor. İnsanların arasına girdiği zaman fitneye duyçar oluyorsa ve vuku'in fî haramin ve şubihâtin ve şubuhâtin yahut insanların arasına girecekse haram yahut şüpheler gelecek yahut buna benzer şeyler olacaksa bütün bunlardan dolayı kişinin uzlete çekilmesi, kişinin toplumdan uzakta bir yerde yaşamasının müstehab oluşu, sünnet oluşu bağlı. Geçen hafta bir giriş yaparak demiştik ki, asıl olan, eftal olan genel olarak bakıldığında insanın ne yapması? Müslümanlarla birlikte, Müslümanların cemaatiyle birlikte, topluluğuyla birlikte beraber yaşaması. Asıl olan bu. Hatta bununla alakalı bazı rivayetler var. Mesela i̇bn Mace'de geçen bir rivayette insanlarla birlikte yaşayan ve onlardan gelen eziyete onlardan gelen ona eziyet eden şeylere sabreden müminin insanlardan uzak yaşayan müminden daha eftal olduğuyla alakalı listeler var. Ama bu genel manada. İmam-ı dikkat ederseniz başlıkta ne yapmış? Bazı kayıtlar koşmuş. Ne diyor? İnsanların yahut zamanın bozulduğu insanların yahut zamanın bozulduğu ...kişinin dini adına fitneye düşeceği korkusu olduğu... ...yahut haram ve şüphelere düşeceği korkusu olduğu takdirde... ...uzletin, insanlardan uzaklaşmanın, dışarı kaçmanın, şehrin dışına, köylere, oralara, buralara kaçmanın... orada yaşamanın faziletli, daha faziletli olduğu, sünnet olanın bu olduğu bahsi. Yani kayıtlar ortada. Yani bu kayıtlar yoksa, eğer insanlar bozulmamışsa, zaman güzelse, iyiyse... E, dinini yaşama konusunda da fitne düşeceğinden korkmuyorsan yahut haramlara düşeceğinden şüpheli şeylere düşeceğinden korkun yoksa insanların içinde birlikte beraber yaşamanda bir beys bir sıkıntı yok. Eftar olan bu. Onlardan gelecek olan bazı şeylere sabrederek yaşaman elbette ki eftar olan bu. Ancak bu kayıtlar varsa İmav-ı Nevi Rahim'e olan zikretmiş olduğu ve buna benzer şeyler varsa yaşadığın toplumda yaşadığın insanlarda o zaman ne yapacaksın? Dinin adına dinini kurtarma adına, ahiretini kurtarma adına uzaklaşacaksın, kaçacaksın. Muhammed Aleyhisselam burada bize fefir ilallah ayetini zikrediyor. Allah Teala diyor, Allah Talane diyor fefir ru ilallah Allah Hanabın kaçın. Inni lekom minhu ne dirumu biin zira ben sizleri ondan ne yapıyorum Allah adına ve Allah'tan apaçık bir şekilde sakındırıyorum, korkutuyorum. Ne yapmak lazım? Allah'a kaçmak lazım. Allah'a sığınmak lazım. Muhammed aleyhissalatu vesselam bu bapta zikretmemiş ancak zikretmemiz uygun olacak. Fitnelerle alakalı, özellikle şübuhat, şüphelerle alakalı bir zaman geleceğini Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem haber veriyor. Kime haber veriyor. Meşhur hadiste olduğu üzere Huzayfet bin Yemen hadis muttafakun aleyh Buhari ve Müslim rivayet etmiş olduğu hadislerden Zuzafe Yemen diyor ki hadiste insanlar kana'n nas Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem anil hayr ve kunt es'alehu an'ish şerr mahafete en yudrikeni insanlar peygamber sallallahu aleyhi ve selleme hayır olan şeyleri sorarlardı sürekli değil mi bana bir amel göster beni cennete sokacak bir amel göster bana bir tavsiyede bulun, nasihatte bulun sürekli insanlar hayırlı şeylerden salih amellerden soruyorlar ama diyor ki Zuzafe Tubnü'l Yemen radıyallahu anh ben de diyor nereden soradım şer. Benim dinim adına şer olan, dünya adına şer olan, ahiretim adına bana şer olan şeyleri ne yapardım Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme sorar ondan öğrenirdim ki ve khafete en yudrikeni. Niçin bunları yapardım? Zira bu şer olan şeylere düşmemek adına. O şer olan şeylerin bana isabet etmemesi adına Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme sorardım. Onun için ne diyor bir beyitte şair Araftu şerra la lişerrî Tanıdım o şerre şerri ve Şerr'i öğrendim. Şerr'i bildim, öğrendim. Şer yapmak için değil. Ne için? Velakin li tevqihi. O şer olan şeyden sakınmak, korunmak için. Bugün biz ne yapıyoruz arkadaşlar? Tevhidi öğrenirken tevhidin zıttı olan şirki de öğreniyoruz. Neden? Şirke düşmemek için. Şirke düşmemek için. Çünkü öyle bir zamanda yaşıyoruz ki Öyle bir çağda yaşıyoruz ki şirkin her tarafı kuşattığı şirke davetçilerin az sonra hadise de gelecek her alanda her kanalda cirit dan dolayı tevhidi öğrendiğimiz kadar şirki de ne yapıyoruz? Öğreniyor ondan sakındırıyoruz. Huzeyfet Yemen de aynen böyle söylüyor. İnsanlar Peygamber aleyhissalatü vesselam'a hayır olan şeyleri sorardı. Ben de şer olan şeyleri sorardım ki ona düşmemek için. Diyor ki Zeyfet İbn-i Yemen Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme sordum dedim ki Ey Allah'ın Resulü Bizler cahiliye dönemindeydik Ve şer içindeydik Ve allah Teala Bizlere seni getirerek Seni göndererek bize bir hayır getirdi Acaba bu hayırdan sonra Senin getirmiş olduğun bu hayırdan Bu İslam'dan sonra bir şer olacak mı Diyor ki Resulullah, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Evet bu hayırdan sonra, bu benimle gelen hayırdan sonra bir ne olacak? Şer olacak. Diyor ki Huzeyfe, peki bu şer olacak, haber verdiğin olacak olan şerden sonra bir hayır gelecek mi tekrardan? Diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, evet. Ancak diyor onda ne olacak? Bir dahan, bir belirsizlik olacak. Bir şeyler olacak o. Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin gelmesinden sonra bir hayır oldu. O hayırdan sonra bir şer var. O şerden sonra bir hayır olacak ama bir netsizlik var, bir belirsizlik var. Bazı problemler var. Peki nedir bu ey Allah'ın Resulü diyor? Aleykümselam. Diyor ki aleyhissalatü vesselam قَوْمٌ يَسْتَنُّونَ بِغَيْرِ سُنَّتِي وَيَهْدُونَ بِغَيْرِ هَدِي minhum مِنْهُمْ tunkir Yani öyle bir hayır dönemi yaşanacak ki o dönemde bazı insanlar zuhur edecek, bazı insanlar ortaya çıkacak. Benim sünnetimin dışında sünnetim ve yolumun dışında başka yol tutunacaklar. Benim hediyemin, hidayetimin, yolumun dışında başka bir yola girecekler. Diyor ki Aleyhisselamuzu Efeye ancak diyor ne var? Ta'rifu minhum ve tunkir. Sen onların hayatına baktığın zaman ne yapacaksın? Asıl olan hayır bir hayat var o dönemde. Bu insanlar ne yapmış? Peygamberin sünnetinden başka bir sünnete yönelmişler. Minhum ve tunkir. Onların yapmış olduğu amellerden bazıları maruf, dinde hayır olan, maruf olan şeyler. Bazılarında da ne var? Münker var. Yani bir karışıklık var. Böyle bir dönem olacağını bahsediyor Aleyhisselatü Vesselam. Diyor ki Hüzeyfe فَهَلْ بَعْدَ ذَلِكَ الْخَيْرِ مِنْ Peki ey Allah'ın Resulü bu bahsetmiş olduğun, bir kargaşanın karışıklığın olduğu hayırdan sonra bir daha şer, şerrin galip olduğu bir dönem gelecek mi? Şunun yani Aleyhisselatü Vesselam'dan sonra ne geldi? Onunla birlikte bir hayır geldi. Sonra bir şer geliyor. Sonra bir hayır geliyor. O hayırda ne var? Bir belirsizlik var. Ama maruf olan şeyler ve münker olan şeyler var. Sonra ne var? O zamana damgasını vuracak olan, galip olarak, şer olacak olan hususlar var mı diye sorunca Huzeyfe, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam diyor ki, Evet, ne var? Şer olan bir dönem daha gelecek duaatun ala abwab jahannam men acabhum ileyha kadhafuhu fiha o şer olan dönemin en belirgin özelliği nedir diyor ki aleysatü vesselam, duaatun ala abwab cehennem. Cehennem kapılarına durmuş insanları cehenneme davet eden neler olacak davetçiler olacak diyor yani vaizler davetçiler hocalar olacak nereye çağıracaklar Cehenneme çağıracaklar. Cehennem kapısına oturmuşlar diyor Aleyhisselatü Vesselam. Kim diyor onlara icabet ederse, kim onlara kulak verirse ne, yap ne yapacaklar? Cehenneme atılacaklar. Yani bu davetçiler bu insanları ateşe çağıracaklar. Ve bunların özellikleri davetçi olmaları. Bakın Aleyhisselatü Vesselam tahsir ediyor. Bundan 1400 sene önce. Neyden tahsir ediyor? Neyden sakındırıyor? Hoca kılıklı Vaiz kılıklı, davetçi kılıklı kimselerden. Bunlar ne yapacaklar? İnsanları cehenneme davet edecekler. Kim onlara icabet ederse, onlara kulak verirse, onlara kabul ederse bu kimseler onları nereye götürecek, sürükleyecek? Ateşe sürükleyecek diyor. Kultu ya Resulallah sıfhum lene. Tabi Huzeyfani hadisin başında da dedi ya, şerri öğrenmek de çok önemli bir husus arkadaşlar. İnsanlar hayırdan soruyordu diyor. Ben ise peygambere neyi sordum gidip? Şerri sordum. Diyor ki Hüzeyfe radıyallahu anh Sıfhum lena Bize o davetçileri tanıt. Onların özellikleri kimlerdir, ne, nasıl konuşurlar, ne yaparlar, ne ederler. Diyor ki aleyhissalatü vesselam Hum min cildetina Ve yetekellemune bi elsinetina Onlar bizim kavmimizden kendi içimizden çıkan insanlar olacak. Ve yetekellemune bi elsinetina ve bizim dilimizle konuşacaklar. Aynı dili konuşacağız da onlarla. Yani başkaları olmayacak onlar başka bir yerlerden gelmiş olmayacaklar. İçimizden çıkmış, sizin içinizden çıkmış insanlar olacaklar. Aleyhisselatü vesselam ne yapıyor? Fitneyi haber veriyor Huzeyfe'ye. Evet. Diyor ki Huzeyfe, "Kultu famma in yani Huzeyfe diyor ki "Ey Allah'ın Resulü, bana neyi emredersin şayet böyle bir böyle bir döneme yetişirsen, böyle bir döneme idrak edersen, böyle bir dönemde yaşarsam." Hani konumuzda bu ya arkadaşlar. Uzlet İnsanların yahut zamanın bozulduğu, fesada uğradığı, yahut kişinin, Müslüman kişinin, mümin kişinin dinin hakkında fitneye düşeceğinden korktuğu bir durum varsa, yahut insanlar içinde yaşar, yaşayacağı, yaşayacağı zaman, sokağa çıktığın zaman, kalabalıkta büyük şehirlerde yaşayacağın zaman harama giriyorsan, şüphelerle boğuşuyorsan, burada sünnet olan nedir? İmamın evinde de dediği başlıkta uzlet. Ve bu konuda İmam Nevi'nin e her ne kadar burada zikretmese de Huzeyfe radıyallahu anh'un rivayet etmiş olduğu hadis bir omredir, bir temeldir. Aleyhisselatü vesselam dikkat edin. Neden bahsediyor? Şüphelerden bahsediyor. Yani bu insanlar cehenneme davet eden davet, davetçiler. İnsanları oraya çağıracaklar. İnsanların diliyle konuşacaklar. Ve insanların kendi aralarından çıkmış kimseler olacaklar. Huzeyfe hemen diyor ki ey Allah'ın Resulü böyle bir döneme yetişirsem, böyle bir dönemi görürsem bana neyi tavsiye ediyorsun? Yani bakın sanki Huzeyfer radıyallahu Peygamber aleyhissalatü vesselam'ı konuşturarak şu andaki bu günümüze ne yapmak istiyor? Işık tutmak istiyor değil mi? Yani bakıyorsunuz falan bugün sokakta yürürken insanlarla konuşurken otururken hep ne var? Falanca hoca şöyle dedi. Falanca hoca şöyle söylüyor. Falanca hoca böyle söylüyor. Benim bu konuda görüşüm aynı onun gibi. İşte hadislerle alakalı böyle düşünüyorum ben. Ondan sonra gaybiyatla alakalı bunu böyle düşünüyorum. Zaten şu da yokmuş. Değil mi? Birçok şey duyuyorsunuz. Bakın bu insanlar, bu hoca denen, davetçi denen insanlar, kitaplarıyla, vaazlarıyla, programlarıyla ne yaptılar? İnsanları sürekli cehenneme davet ettiler. Davetçiler bunlar. Zeyfe diyor ki, ne yapayım? Böyle bir döneme yetiştiğim zaman diyor ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, telzem cemaatel muslimin ve imamehum. Müslümanların cemaatiyle ve önderi olan yöneticileriyle birlikte ol. Yani ayrılma, sapma. Topluluk ne yapıyorsa, Müslümanların topluluğu ve başlarındaki yöneticiyle birlikte ol. Tabi Hüzeyfer radıyallahu yine soruyor aleyhissalatü diyor ki, şayet diyor o gün Müslümanların bir cemaati yoksa, tek bir cemaat halinde değillerse ve başlarında da bir imamları, yöneticileri Başkanlar yoksa, dün mesela bakıyorsunuz birçok maalesef ülkede fitne hasılı oldu. Mesela Suriye, bakın dün birisiyle konuşuyorum orada. Şu an diyor, iki gün önce diyor, dayımı kendi ellerimle yıkadım, kefenledim ve gömdüm diyor. İki gün önce, Halep'li bir arkadaşım benim. Şu an oturuyoruz diyor, yani diyor kan, ırz, namus, elli kuruşluk ekmekten daha ucuz bir hale geldi diyor. İnsanlar elli kuruş ekmek için birbirlerini ne yapıyorlar artık? Öldürüyorlar, kaçırıyorlar. Şimdi Suriye'yi düşünün arkadaşlar. Ne var? Bir Müslümanların topluca hareket ettiği tek bir kelimelerinin olduğu bir cemaatleri yok. Başlarında bir yöneticileri yok. Burada Müslümanın yapması gereken ne? Fitneden uzak durması. Fitneden kaçması. Kargaşa var. Bir problem var. Diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Zeyfe'nin bu sorusuna eğer bir cemaat yoksa, bir imam yoksa ve dün konuşuyorum usulüyle arkadaşla böyle mesajlaşarak, işte üç tane çocuğu var ailesiyle birlikte söylemiş olduğu en son ee, söylemiş olduğu bir şey var tabi bu onun ne kadar hikmet sahibi olduğunu gösteriyor çünkü şu an tamamen neyin içinde yaşıyor orada, hani buradan konuşmak kolay bu arkadaşımız orada İşi, gücü yerinde olan, düzgün olan bir insandı. Hem üniversite olarak ilahiyat fakültesine getirmiş hem de ticari olarak hem kendi ailesinin hem e, hanım tarafının, e, ailesinin işleri çok iyi olan bir insan. Birden her şey alt üst oluyor. Ondan sonra orada şimdi bir ne var? Yık, yıkım var, döküm var, ölüm var. İnsanlar yakınlarını, akrabalarını ne yapıyorlar? E, gömüyorlar, kendisi yıkıyor bakın. Kefenliyor. Kendisi gidip gömüyor. Namazını kılıyor. Böyle bir yerine var. Çünkü Fatih Camii'ne toplanıp da cenaze namazı kılmak da yok orada şu anda. an. Uçaklar havadan geziyor. Güzel bir şey söyledi. En son konuşurken onun aslında ne kadar hikmetli olduğunu gösteriyor. Diyor ki en son diyor ki Es'elü te'ala en ya'sime el sinetena min dimai ve a'râbil mislimin. Yani çok etkilendim bundan. Diyor ki, allah Teala'dan şunu niyaz ediyorum diyor. Elimizi ve dilimizi Müslümanların kanına dokunmaktan ve ırzına dokunmaktan allah Teala muhafaza eylesin, korusun. Yani aklı selim Müslüman böyle duayacak Allah-u Teala'ya. Yani fitneye düşmene kadına. Hem Müslümanların ırzı hakkında konuşmamak hem de onların kanını akıtmamak adına ne yapacak Müslüman sürekli? Dua edecek. Aynı Ömer bin Abdülaziz gibi. Yani sahabeler arasında olan konularla alakalı soru sorulunca Ömer İbni Abdülaziz'e Ömer İbni Abdülaziz Hicri 98'de yaşamış Hilafete gelmiş, yaptı vefat ve etmiş yani çok yakın bir dönemde yaşamış bir zat ne diyor Ömer İbni Abdülaziz allah Teala diyor benim dilimi lisan, şey, benim kılıcımı ne yapmadı onların o savaşına sokmadı yani benim o kılıcım kirlenmedi onların kanıyla ben diyor neden dilimi oraya sokarak dilimi kirleteyim yani muhteşem bir söz değil mi? Müslüman böyle olmalı arkadaşlar. Yani. Ya onun için Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam diyor ya Kefa bil mar en ma Kişiye yalan olarak her duyduğunu anlatması yeter. Yani Müslüman dilini Müslümanların ırzı hakkında konuşmaktan koruyacak. Müslüman elini Müslümanların kanını dökmekten koruyacak. Bu şekilde Allah-u Teala'dan da yardım isteyecek. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam da Huzeyfe'ye böyle endiyor, aynen. Diyor ki Müslümanların cemaatiyle ol, imamı ile birlikte ol. Peki diyor ey Allah'ın Resulü, o gün öyle bir imam veya cemaat yoksa ne yapacağız? Diyor ki aleyhissalâdîk fâ'tezil tilkel firaqâ kullehe. O zaman diyor o gün sahada olan, piyasada olan mevcut bütün fırkalardan, gruplardan, hiziplerden, cemaatlerden uzaklaş kaç. وَلَوْ أَنْتَ عُدَّ بِأَصْلِ شَجَرَةٍ hatta يُدُّرِكَ كَالْمَوْتُ وَأَنْتَ عَلَى ذَلِكَ Ve diyor git bir ağacın köküne yapış, ölüm gelinceye dek orada bekle. Yani ne yap? Uzlete çekil. İnsanlardan uzaklaş, kaç, fitne zamanı. Artık arkadaşlar gerçekten her geçen gün ne yapıyoruz? Ee, bu hadisleri okuduğumuz zaman, az sonra da gelecek hadisleri okuduğumuz zaman, ...bu hadislerdeki fitnenin, şüphelerin, şehve, şehvetlerin ne olduğunu daha iyi idrak edebiliyoruz. Şimdi yani İstanbul'da yaşayan insanlar olarak baktığımız zaman... ...her gün birçok arkadaşımız, kardeşimiz ne yapıyor konuştuğumuz zaman herkes şikayetçi. Ya hocam işte otobüse biniyoruz çok kötü, iş hayatımız çok kötü, çalışıyoruz, berbat. Aslında insanlar ahiretleriyle oynuyorlar, ateşle oynuyorlar. Akıllı olan, ahiretine hırslı olan insan ne yapmaya çalışıyor arkadaşlar? Elinden geldiği kadar... Bu fitne ortamı içinden ne yapması? Uyaklaşmaya çalışır. Çünkü niye? Senin bu toplumun içine girmen demek şu an şu haliyle. Bu toplumun içinde çok aktif olman demek. Seni ne, nereye götürecek? Seni ateşe götürecek. Yani bunu sen bunu bir hocanın sana demesine ...gerek yok. Sen her gün bunu ne yapıyorsun? Tecrübe ediyorsun öyle, değil mi? Muaveni bakın Hicri 686'da vefat etmiş bir alim. Diyor ki eğer dinin hakkında fitneye düşeceğini. Şimdi bugün insanlar bakın köyde yaşayan insanlara bakıyorum ben. Şimdi adamlar bir haber yaşıyorlar. Birçok şehirlinin konuşmuş olduğu din hakkındaki meselelerden. Adam babasından, annesinden bir şeyler öğrenmiş. Kardeşim diyor. Mesela ben köye gidiyorum. Bazen dedemle konuşuyorum. Yok diyor ya diyor. Alevinin cenaze namazı kılınmaz diyor kardeşim diyor. Biz diyor dedem öyle diyor. Bize böyle öğretildiler diyor. Şehre geldiğin zaman ne var? İşte herkes Müslüman. Ee, böyle şüphelerle girmiş. Değil mi? Köydeki adama soru kabir azabı var mı? Tabii ki vardır yani. Böyle gördük biz, böyle öğrendik. Şehre geldiğin zaman insanları diyor işte bununla alakalı bir şey de var. Herkes daha farklı konuşuyor değil mi? Muhammed ı Nebette diyor ki kim dininde fitneye düşeceğine korku yaşıyorsa, harama düşeceğine korku yaşıyorsa ne yapacak? Uzlete çekilecek. Uzala çekilecek. Bu bakımdan da Latif abimizi tebrik ediyoruz. Kendisi bu konuda bir teşebbüste bulundu. Allah nasip ederse Manisa'nın bir köyüne yerleşmeyi düşünüyor. Oradan kendine bir tarla aldı. Bu bile güzel bir niyet arkadaşlar yani. İnsanın bu niyetiyle uzlete çekilmeyi niyet ederse, fitneden, haramdan uzaklaşmayı niyet ederse ne yapar? Bu niyetine ecir alır. Evet ilk hadis Saad. İbn Abi Vakkas diyor ki radiyallahu anh, Rasulullah sallallahu Allah yuhibbu al-abda Allah Resulü aleyhissalatu vesselam diyor şu kulu çok sever. Al-takiy takva sahibi, muttaki Haramlardan uzaklaşan, helalleri yapan, emirleri yapan, günahlardan da sakınan takva budur arkadaşlar. Günahlardan kaçınan, emirleri yerine getiren Emrelleri yerine getirdiğin ölçüde Allah katında takvan o oranda. Haramlardan kaçtığın oranda takva ölçün Allah katında o oranda. Elgani ne megani mustagınikum. Yani az sonra hadislerde de gelecek. İzzetli, Allah'ın ona vermiş olduğu izzetle yaşayan hacetini, ihtiyacını allah Teala'ya açan kul. El-Hafi diyor ki El-Hafi yani uzak yaşayan, çok zuhur etmeyen, az önce söylediğimiz gibi. Çok gözde gör görülmeyen, bazı hadislerde geliyor ya kaybolduğu zaman yani o toplumdan çıktığı zaman fark edilmeyen. Konuştuğu zaman dinlenmeyen belki. Değil mi? Hadislerde geliyor Kız istediği zaman kız verilmeyen. Yani. Hadisler de öyle geliyor. Bu diyor Allah bunu çok sever. Allah bunu çok sever diyor. Bu hadis İmam Müslim'de zikretmiş olduğum hadis. İkinci hadis bu Said el-Hudri radıyallahu anh قال رجل أي الناس أفضل يا رسول Diyor ki bir zat peygamber Aleyhisselam'a gidelim. "Eyü'n-nâsi efdal ya Resulullah." Diyor hangisi en faziletlidir, en hayırlıdır? قَالَ مُؤْمِنٌ مُجَاهِدٌ بِنَفْسِهِ ve فِي سَب۪يلِ اللّٰهِ Allah Resulullah Aleyhisselam diyor ki Allah yolunda canıyla ve malıyla cihad eden mümin kimse. ثُمَّ men Sonra kimdir? Diyor ki Aleyhisselatü Vesselam رَجُلُنْ مُؤْتَزِلُنْ رَجُلُنْ Ne demek mu'tezil? Uzlete çekilmiş. Uzağa çekilmiş. Fi şi'bin mineş şi'abi Nereye? Diyor ki ovalara, dağların eteklerine. Ya'budu rabbehu. Ama oraya gitmesinin, oraya uzlete çekilmesinin gayesi ne? Ya'budu rabbehu. İbadet maksadıyla. Rabbine ibadet maksadıyla. Ben kardeşim şehirde yaşamak istemiyorum. Her gün bu açıklığı görmek istemiyorum. Çoluğumun, çocuğumun bu açıklıkta yaşamasını istemiyorum diyerek şehrin dışına çıkan bir insan bile bu niyetiyle ne yapar arkadaşlar? Ecrin olur. Onun için Osman kardeşimizi de tebrik ediyoruz. Allah niyetini Aleyküm. makbul eylesin, kabul eylesin. Aleyküm. Bir rivayette de, mutfakun aleyh rivayet, diyor ki aleyhissalatü vesselam, yetteqillâhe ve yada'un nâse min şerrihi şehrin dışına çıkmasının Gayesi ne? Allah'tan sakınmak, takvalı olmak. Ve يَدَعُ أَنَّاسَ min شَرِّهِ Ve insanların şerrinden ne yapmak? Uzaklaşmak. Artık hani diyor ya, insanların şerrinden bıktım, uğraşmayayım diyerek ne yapmak? Çıkmak, gitmek. Yine Ebu Sa'id el-Hudri rivayet ediyor sahabeden. Bu hadis Bukhari'de diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem يُوشِكُ Ne demek يُوشِكُ Evşeke yuşiku. Yani yaklaşmak. Yakın. Yakındır. Aleyhisselatü diyor. Çok yakındır. Sahabelerine diyor. En yakuna hayra malil muslimi. Diyor. Müslümanın en hayırlı malının ghanemun. Koyunları olacağı vaktin, koyun sürüsü olacağı vakt çok yakındır. Şimdi herkes şaşırıyor değil mi ya? Ne koyun ya? Şimdi bunu daha iyi anlıyorsunuz. Bakın bugün ben bakıyorum, birçok insanla konuşuyorum, tabi ticari olarak düşünüyorlar. Diyorlar ki, ya hocam, işte bu koyun işi çok ticaretliymiş, keçi işi çok ticaretliymiş falan. Değil mi yani? Bu bakımdan da Allah Aleyhisselatü Vesselam'ın yani e, sözü ortaya çıkıyor. Evet bugün bakın, ticari olarak düşündüğünüz zaman da koskoca firmalar var değil mi? Adamların, bakın Antep'te şurada burada, büyük keçi şeyleri ağılları var, koyun ağılları var. Değil mi? Ve çok hayırlı yani. Bakıyorsunuz bir adamlar uçmuş gitmiş. Tabii bu hadisteki maksat bu değil. Ney? يَتَّبِعُ بِهَا شَعَفَ cibel, Koyunlarıyla ne yapar diyor o kimse? O mü'min. Dağların eteklerine gider. Niye? وَمَوَاقِعَ الْقَطَرِ Yağmur yağacak yerleri dolaşır yani. Belli bir yeri yoktur onun. Dolaşır gider. Bana. Yörüktür yani tabiri caizse değil mi? Ama yörüklüğün gayesi ney? Hadisin sonunda geliyor. يَفِرُّ بِد۪ينِهِ مِنَ fitani. يَفِرُّ بِد۪ينِهِ Kaya ne? Diniyle kaçmak. Nereye? Oralara. Koyunlarıyla birlikte. Nereden kaçıyor? Minel الْفِتَنِ Neden kaçıyor? Aleyhisselam'ın haber verdiği. Yağıyor dediği. Görüyorum dediği. O fitneler var ya. Şimdi işte ortaya çıkıyor arkadaşlar. Huzey Fethullah bin onun için soruyor. Ne yapayım? Git diyor bir ağacın dibine yapış. Ölümü bekle. Neden? Çünkü fitneler var. Öyle bir dönem her geçen gün ne yapıyor arkadaşlar? Yaklaşıyor. Yani biz babalarımızın dönemine bakıyoruz. Adamlar maşallah yani. Çoluğu çocuğu ne yapmışlar? Almışlar, Kur'an kuşuna yazdırmışlar, hafız yapmışlar, evlendirmişler. Hepsi çoluğun çocuğunu yetiştiriyor. Onlardan sonraki jenerasyona bakıyoruz. <gülüyor> Nesil dağılmış gitmiş. O bir yerde okuyor, bu bir yerde okuyor. Bakıyorsun başı açık kızın. Namaz yok, Çol çocuklar namaz kılmıyor. Hepsi belki adam olmuş, pilot olmuş, doktor olmuş ama... Fitne almış gitmiş. Bundan sonra daha kötü tabii yani elbette. Bundan sonra daha kötü olacak. Her geçen gün fitneler artıyor. Yani insan onun için endişe duyması lazım. Çoluk çocuğuyla alakalı. Yani ne yapacağız, ne edeceğiz? Bunlar... Yani nasıl yetişecekler? Nasıl olacak? Bu hadise İmam Bukhari rivayet etmekte. Dördüncü hadis. An Ebi Hurayra, An Ebi Hurayrata radiyallahu anh, an Nebi sallallahu aleyhi ve sellem kal... Ma ba'at Allahu nabiyen illa ra'al ganam. eşare Teala hiçbir peygamber göndermiş olmasın ki o peygamber ne yapmış olmasın, çobanlık yapmış olmasın. Feqala ashabuhu ve ente? Sahabeler soruyorlar, sen de mi Allah'ın Resulü? Şimdi değil mi yani insanlara bakın, her tarafta ne var? Zaten gelecek başlığı İnsanın ne olması lazım? Mütevazı olması lazım. <gülüyor> Kim diyor Allah için tevazu sahibi olursa Allah onu ne haber? İzzetini arttırır. Bazıları var ki adam yürüyüşüyle, kılığıyla, kıyafetiyle, arabaya binişiyle, inişiyle her tarafa kibir saçıyor. Halbuki adam 10 sene öncesine bir bakıyorsun, adam Bayrampaşa'da tornacılık yapıyormuş yani. Allah ona nimet vermiş, 10 sene sonra bir hale gelmiş. Fabrikatör olmuş, uçmuş gitmiş. Haramların içine boğulmuş. Sanki yani yeryüzünde toprağın önüne basmıyor bile ayakları. Böyle yürüyor yani. Ama insanların efendisi, peygamber sallallahu aleyhi ve bak. Sahabeler sen de mi yaslanırsın? Bendir yani. yani çobanlık ne, ne olmuş ki yani çobanlık. Naam kuntu araha ala kararita li ehli Mekke. Ne yapardım diyor Mekke'deki o mevkide bazı o kararit kelimesinin Mekke'de bir mevki olduğunu söylüyor. Orada diyor Mekke halkının koyunlarını ne yapardım? Otlatırdım. Koyunlarına çobanlık yapardım. Ne var bakın? Mekke dönemini biliyorsunuz. Peygamberimizin gelmesinden önce şirkin tamamen artık ne oldu bir dönem? Arttığı bir dönem. Ve dikkat edin arkadaşlar. Tarihe de baktığınız zaman. Yani şirkin yeryüzüne yayıldığı, artık böyle tahammül edilemez bir hale geldiği dönemlere bakın. Allah-u Teala işte, peygamberini göndermiş ve ondan sonra bakın çok büyük ilim ehli çıkmış, alimler çıkmış. Yani mesela bir Muhammed İbni Abdullah'ın hayatına bakın. O dönemdeki Muhammed İbni Abdullah'ın ortaya çıktığı Necid bölgesine bakın. Ondan sonra Hicaz bölgesine bakın. Sonra dünyaya bakın, dünya İslam ülkelerine bakın. Yani sünnetin ve tevhidin tamamen böyle unutulmaya üst tuttuğu bir dönemde şirkin bütün apaçık bir şekliyle, haliyle işlendiği bir dönemde Allah Teala ne yapıyor? İmamlar, alimler gönderiyor. Yani i̇nsanlar gidiyormuş mesela, hırsızlar, yol kesenler. Eğer yakalanacaklarını anladıkları zaman bir türbeye sığınırlarmış mesela, Öyle, onunla alakalı özel bir türbe var. Oraya sığındığı zaman hırsız dokunulmazlık kazanıyor. Çünkü neyin korumasına girdi? Orada yatan güya velinin evliyanın türbesine girdi. Yahut gidiyor kadınlar, diyorlar ki bir tane hurma ağacı var. Ya fahlal fuhul. Ey, yani biliyorsunuz hurma ağaçları erkek ve dişi oluyor. Vurma ağacına sesleniyorlar yani. Erkek vurma. Ey erke er erkek vurma ağacı. Ne yap? Havil olmadan, bir sene olmadan benim ihtiyacımı gider. Çocuksa çocuk, borcumsa borcum öyle gibi. Ne, nelerde bulunuyorlar? Seslenişlerde bulunuyor, isteklerde bulunuyor. Ne oluyor Allah-u Teala? Böyle bir dönemde ne yapıyor? Büyük alimler gönderiyor. İmteymi'nin dönemini düşünün. O zaman ayrı problemler var. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de ne yapmış? şehrin dışına çıkmış. Mekke'ye yakın bir mevkide. Ne Abi orada Uzlette yaşıyor. insanların uzakta yaşıyor. Evet. Yine Buhari'den diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem "Min hayri ma'ashin nasi lahum raculun mumsikun inana fersehi fi sebilillah." Diyor insanlardan diyor en güzel yaşayan kimse şudur. Atının yularını tutmuş Allah yolunda ne abi atını koşturuyor. Uçar ala matnihi atının üstünde ne yapıyor geziyor dolaşıyor Kullama semi hay'atan veya Kendisinden yardım istendiğini her duyduğunda ne yapıyor oraya yöneliyor Tar alayhi yebtaghil katl veya ve ölüm mazanuh Ne yapıyor At üzerinde ölümü istiyor ölümü arıyor veyahut öleceği yerlere bakıyor yani Ev raculun fi guniymatin fi ras sha'fa Ya bu adam hayırlı bu da hayırlı. Bir de böyle bir adam var. Bakın kimden kıyas ediyor? Allah yolunda cihada giden ve Allah yolunda ölümü arayan kimseyle diyor ki ya da şu adam da çok hayırlı. fi râsî şâfetim min hâzî şâf. Şu eteklerde, şu dağların, şu ovaların eteklerinde diyor. Küçücük hayvan sürüsüyle yüren gezen, dolaşan bir adam. Ev batnivâdî min hâzîl evdiye. Yükîmussalâh. Ne yapıyor bu adam? Bu... Yani gören ne zanneder? Şimdi bak ben geçen gördüm mesela. Adam baktım 15 tane şeyin başında durmuş, koyunların başında. Otobüse geçiyorduk bir yerden. Yani böyle işte Çanakkale'ye gidiyoruz. Orada kenarda köyün ortası böyle. Yani köyün bir kenarı. onların başında duruyor adam. Onu, onu hayal ettim. Kendimi oraya koydum falan böyle. Yani Aleyhisselamın dediğini yapıyorsa adam çok büyük bir hayır üzerine Diyor ki, yuqimus salate ve yu'tiz zekate namazını kılar. Zekatını verir ve ya'budu rabbahu hatta yatiyyehu ölüm gelinceye dek ibadet üzerine olursa leysen minen nasi illa fi hayr <gülüyor> diyor bu insanlar içinde en hayırlı kimsedir ama şimdi hani modern hayatla baktığın zaman mi, adamın evinde kombisi yok kliması yok işte otobüsü yapmıyor, otobüs görme hayatında arabası yok çalıştırmıyor değil mi şey geliyor bize bize ilkel bir yaşam biçimi geliyor Halbuki ahiretini arzulayan şu dönem için özellikle ve bundan sonra gelecek olan dönemler de gerçekten maalesef onu gösteriyor. Bize neyi tavsiye ediyor hadisler ve dini naslar? Uzlet. Fitnenin içinden kaçmak. Fitnenin içinden uzaklaşmak. Haramdan ne yapmamak? Harama karışmamak. Subhaneke Allahumma ve bihamdik, Eşhedü en la ilaha illa ente aslaq